Herkese iyi akşamlar. E, Açık Radyo'ya hoş geldiniz. Açık Dergi'nin spor programı Efektif Pastayız. Ben Volkaner. Ben Utku Göker Küçük. E, bugünkü programda e, şöyle kısa bir haberle başlayalım. E, eşcinsel olduğu gerekçesiyle hakemli, e, yaptırılmayan, hakemlik yaptırılmayan e, Halil İbrahim Dinçtağ'ın yarın duruşması var. 4 Mart 2014'te saat 11'de Çağlayan Adliyesi'nde olacak. Evet kendisi hem Twitter'dan yaptığı duyuru hem de Facebook'unla yaptığı duyuruyla artık son olmasını beklediğimiz davasına tüm destekçilerini bekliyor. Ne kadar birlikte olursak o kadar güçlü olacağız mesajını iletti kendisi. Evet. Şimdi ilk konumuz şu olacak. Dört gün önce Ermeni e, futbolcularımızdan bir tanesi Aleksandar 71 yaşında hayata veda etti ve e, bugün de saat birde Beyoğlu Balık Pazarı 3 Horan e, Ermeni Kilisesinden cenazesi kaldırıldı. Şimdi e, onun 64 yıllık e, arkadaşı Garo Hamamcıyan'la birlikteyiz kendisiyle. Kendisi şu anda Taksim Spor'un başkanlığını da yapıyor. Ayrıca Sarıyer Spor'da da e, birlikte. Aleksandr Adyan'la forma terletmişlikleri var. Garo Bey hoş geldiniz. Merhabalar Garo Bey. Hoş bulduk. Evet. Hoş bulduk. Ee, öncelikle başınız sağ olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Bir şey de, ee, Siz Aleksandr Adyan'ın e, çok yakın arkadaşı olduğunuz için Aleksandr Adyan Bey'i size sormak istedik. Hem e, futbolculuk kariyerini birazcık bize anlatabilirsiniz. E, çok seviniriz. Hem de kendisiyle böyle ilgili küçük anılarınız vesaire varsa onları da duymak isteriz. Öyle ee, söyleyeyim. Ee, ben kendisine 64 yıllık bir e, dostluğumuz vardır. Anasınıktan bir e, dostluğum var. Kendisi e, e, ilk kez olarak yani 1960- 1962 senesinde e, o şişe takımında futbolu kendisi başladı. Ve beraber birlikte oynadık. Tatliki yılında e, şişir tuzbol takımı şampiyon oldu. E, ve bu şampiyonluğu beraber tatliki kendisiyle. Daha sonraları e, ben e, Sarıyer'e geçtikten sonra e, şiş, Taksim, e, ta, o da Taksim'e geçtim. Ve e, 67 senesinde 67 senesinde o direkt Sporka takımında e, devamlı e, oynadı. E, daha sonraların e, Beykoz'a transfer oldu. Orada çok e, başarılı maçlar imza attı. Çok yetenekli, e, çok çevik bir e, kaleciydi. Ve tam Müslümevdi. Daha sonraların bu e, 1900, o devamlı, sonra 1979 senesinde kendisiyle Taksim'e e, geldim. Her yerde de işte, beraber oynadık. Orada gayet başarılı bir performans çizdim. Ben e, kendisinin e, bu sporculuk yaşantında e, şöyle tam bir profesyonel, iyi bir kaleci Umayanlar birçok kulüplerden de çok ciddi teklif olmasına rağmen olsun ıı, taksini, e, olsun ıı, Saniyeli çok sevdiği için de başka bir ıı, kulübe gitmek istemedi. Peki sizin futbolculuk döneminizde yaşadığınız ilginç bir anınız var mıdır? Paylaşabileceğiniz... Şöyle e, kendisiyle beraber oynadığımız dönemde e, kendisi e, bir e, maçta e, karşı oynadığımız zaman yan yanaydığımız zaman e, üç tane e, çok önemli maçta üç penaltıyı tekrarları üç penaltıyı kurtardı. Ve e, takımın da taksini sene e, bayağı başarılı bir e, performans çiziyordu kendisi de bu bağlamda o dönemin taksinin garibetinde büyük bir pay e, sahibi oldu tekrar ediyorum e, maddi olarak e, hiçbir kulüpten böyle bir bir rakamda oynamadı amatör yoksa profesyonel bir sporcuydu kendisi ve tekrar diyeyim e, bir o dönemin bir var varolu Nasıl böyle bir gayet şey, şey, böyle çivikli, çivik bir şey sahip değilse Aynı şekilde kaleci Abiksan'da bu yeteneklere sahip Müstesna bir kaleci ve müstesna bir insan Siz oynadığınız dönemde golcülüğünüzle biliniyorsunuz Aleksan Bey de tam tersi olarak kaleciliğiyle e, kalecilik yapmış biri. Hiç antrenmanlarda birbirinizin arasında veya karşılıklı e, takımlarda oynadığınızda e, nasıl Şöyle, şeyler gelişmişti? Ben e, Sadiye Degma Taksim'de oynadım. E, ancak e, ben bugün Türkiye o tarihleri gol atmadım. Kaleci kalmamıştım ama artık sana <gülüyor> hiçbir zaman e, antrenmanlar haricinde birlik e, maçında gol atmaya muvaffak olamamıştım. Ayrıca şunu da meselenin biz e, yazdıkları kadar da kendisiyle beraberlik e, çok e, yakın e, aynı dostlukla kendisi ve onun e, ufak olduğunda sadece niye sadece bir ayın zamanında Nisan'dayım. Kral da çok e, o zamanla çok e, önemli maçlar yapar diye yazmıştı da çünkü her yıl bir meclis kılınması, lehçeleri, kasabaları, turgut şehirleri bunlarda birlikte. Bu kendisine da kendisi de aynı takımda ve adada da Kınalı'da da, Kınalı'da da çok başarılı bir performans çizmişler oradaki. E, tekrar diyorum amatörce düşünen tam hmm. bir profesördeki e, ben şahsen çok yakın bir dostumu arkadaşımla ilgili dostumun kardeşimi kaybetmeden hmm. büyük yüzü tüksü içindeyim Daha de bunu, e, şoktan kurtulamadım ayrıca e, Alexander abi, Bey şey, şey, ayrıca ha, Alexander abi. Bey şöyle söyleyeyim e, Taksim Takman'da 10 yılı aşkın top oynadım. Daha sonra ben de beraber taşkım spordumca yöneticilik yaptı. Başkan yardımcılığını yaptı. Başkan yardımcılığını yaptı. Sporun içinden gelen çok değerli bir kardeşimize kaybettik. Garo Bey, acınız çok evet. taze, çok teşekkür ederiz. Bu kadar böylesine yakın bir arkadaşınızı kaybetmiş olmanıza ve bu kadar taze bir Acı olmasına rağmen yayına katılıp bizi Aleksan Bey hakkında bilgilendirdiğiniz için sizi daha fazla yormayalım. Evet. Çok teşekkür ederiz yayınıza evet. katıldığınız ben için. Teşekkür Tekrar. ederim. Türk çok değerli bir isim kaybetti. İnsan kaybetti. Ayrıca sizin radyoya teşekkür ederim ki böyle bir kıymeti yer verdiniz. Ben size teşekkür ediyorum. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun dostlar sağ Evet Garo Hamancıyan evet. hattaydı 4 gün önce vefat eden Türk futbolunun da önemli kayacılarından bir tanesi Aleksandr Dadyan hakkında 64 yıllık arkadaşı hakkında bizi onun futbolculuk geçmişi hakkında bilgilendirdim. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz bu aranın ardından da Avrupa'da voleybol takımlarımızın başarılarını konuşmak üzere Alev Ana Köke bağlanacağız ama öncesinde dinleyeceğimiz parçayı anons edelim. Ayuka dinleyeceğiz. Acaba isimli parçalarına. Sondan başlasam döner miydin başa geri yoksa kalır orada bekler miydin herkesi önce yarını görsün dünü merak eder miydin yoksa göreceğim mi gördüm yeter mi derdin Yoksa gözün sonra açmak ister miydin? Yoksa böylesi görmeyeyim mi derdin? Önce koşmayı bilsen, yürümeyi dener midin Yoksa zamanım yok, yetişmem lazım mı derdin? Radyoda Açık Dergi'nin spor programı Efektif pas devam ediyor. Programın ilk bölümünde Garo Hamamciyan'la 4 gün önce vefat eden Aleksandr Dadyan'ı konuştuk. İkisi de eski, önemli, Türkiye'nin önemli futbolcularındandı. Arada da Ayuka'nın Acaba isimli parçasına kulak verdik. Şimdi programın ikinci bölümünde Türkiye'nin 5 kupada 6 takımıyla voleybolda yarı final ve finaller oynamasını yorumlamak üzere Cumhuriyet Gazetesi'nin voleybol yorumcusu Alef Ana kökle e, hatta birlikte e, konuşacağız. Merhabalar Alef Bey. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Teşekkürler Alef Bey. Teşekkürler. Ee, yani Türkiye voleybol takımları ve kulüpler, federasyonlar uzun süredir aslında voleybola bayağı bir yatırım yapıyor. İşte buradan Aramadan bahsedebiliriz. Zaten şirket takımları ee, oldukça bu konuda e, ehemmiyetli davranıyorlar. Onun dışında bir sürü başka sponsorlar da bu gelen başarıları gördükten sonra e, katkı vermeye çalışıyorlar voleybola. Sponsorların dışında kulüp ve sporcu bazında konuşursak sizce bu 5 kupada 6 farklı takımın e, voleybolda hem yarı final ve finaller oynamasını nasıl yorumlayacaksınız? Ama cevaptan önce ben e, hatırlatayım. E, kadınlarda Fenerbahçe e, Cev Kupası'nda finale çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank ve Eczacıbaşı Vitra kadınlarda Final Four oynayacaklar. Birbirleriyle mücadele edecekler. E, Voleybol Challenge Cup'ta da Beşiktaş kadınlarda finale çıktı. Erkeklerde ise Fenerbahçe Grundig Andreoli Latina ile final oynayacak. Ve Deniz Bank sponsorundaki Şampiyonlar Ligi'nde de Ankara'da düzenlenecek bu da. E, Halk Bank Ankara mücadele edecek. Final forda böyle bir e, takım sayımız var. Evet bu son dörtler finalleri nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi e, tabii ki sponsorlar çok önemli. Önce onlardan başlamak lazım. Onların voleyi bula getirdiği ilmeği e, her zaman... E, Minnetle anıyoruz. Bunların içine acı bademi de koymamız gerekir. Çünkü son dönemlerde onların da katkısı çok fazla. Üstelik de iki sezondur liglerimizin sponsoru. Şimdi voleybol'a bakınca aslında çok farklı gelebilir insanlara ama biz bu duruma alıştık. Yani son yıllara baktığınız zaman gerek ulusal takımımız bayanlarda özellikle Kulüp takımlarımız yine özellikle Bayanlar'da hep zirvedeler ee, Şampiyonlar Ligi'nde Son 3 senedir biliyorsunuz Bizler birinci olduk Yani iki defa Vakıf Park Bir defa da Fenerbahçe oldu Diğer kupalarda da her zaman Finaller kupalar geliyor Yani biz bu duruma alıştıkta Maalesef medya bir türlü alışamadı Nedense ancak işte böyle Çok önemli Sonuçlar gelmeye başladığı zaman Hatırlıyorlar Tabi sizi ayrı tutuyorum Siz çünkü hemen hemen her dönemde Bağlanıyorsunuz bana ama Önemli özellikle birçok Televizyonlarda Ve yazılı medyada spor programları yapan işte kulüpleri takip eden medyamız ancak böyle zamanlarda bizi hatırlıyor bu da bizim bir serzenişimiz olsun diyelim şimdi baktığımız zaman gerçekten Mart ayı bizim için çok güzel geçecek takımlarımızın hepsinden bir defa önemli başarılar bekliyoruz bir defa şunu vurgulamak lazım. İki Fenerbahçe takımının da kupayı e, Türkiye'ye getirmesi, e, Fenerbahçe Müzesi'ne kazandırmaları e, çok büyük bir olasılık olarak görünüyor. E, yine e, Challenge Kupası'nda mütevazı kadrosuna rağmen büyük iş yapan e, Beşiktaş'ın özellikle e, Polonya takımını, işte dün elediği Polonya takımından sonra şimdi eşleşeceği Rus ekibin daha zayıfı olduğunu düşündüğümüzde onların da uzanmasını bekler olduk. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde zaten e, önümüz açık diye bekliyoruz. Çünkü e, ilk gün Eczacı başıyla Vakıfbank oynayacak ve biri finale çıkacak. Hangisi çıkarça çıksın. E, rakiplerimiz e, açıkçası bizim gücümüzde değil diye değerlendiriyoruz. Yani Oradan da bir e, beklentimiz var. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu beklentimiz var. Temennimiz e, bu kez kürsüye 3. Üç, sırada da yine bir Türk takımının çıkması. E, Halkbank e, kupanın Kupa el sahipliğini yapmak istemesiyle zaten bu işe aday olduğunu herkese gösterdi. Çok iyi bir kadrosu var. Yani bu kadroyla, bu seyirci desteğiyle onların da kupaya uzanması... Şaşırtıcı olmayacak. Çünkü eşleştiği, ilk gün eşleştiği Polonya ekibi biliyorsunuz daha önce Halkbank'ın grubundaydı ve takımımız Ankara'da yenip turu garantiledikten sonra Polonya'da kaybetmişti. Yani burada onları geçip finale adımı yazdırması zor olmayacak diye düşünüyoruz. Böyle baktığımız zaman da Tüm voleybol camiası olarak keyfimiz çok yerinde <gülüyor> olarak değerlendirebiliriz. Evet Alev ve ben şunu sormak istiyordum. Ee, özellikle kadınlarda baktığımız zaman e, kupa 1'de ve hatta kupa 2'de de bir İtalyan takımı, bir Alman takımı, hatta bir Fransız takımını e, sadece bu yıl değil uzun yıllardır zirvede göremiyoruz. Acaba bunun sebebi e, yüksek bütçelerle yola çıkan Türkiye ve Rusya takımlarının e, çok iyi olması mı? Yoksa onlar biraz kenara çekildi ve bu e, Türkiye ve Rusya takımlarının önünü açtı diyebilir miyiz acaba? Şimdi ikisini de söyleyebiliriz. Yani söylediğiniz iki şey de doğru. Aslında... Ee, son dönemlere baktığımız zaman son yıllara baktığımız zaman Türkiye Rusya e, bunlar bir de Azerbaycan'ı ilave etmemiz lazım bu üç ülke e, farklı yatırımlar yapıyorlar e, ve bu farkı da ortaya koyuyorlar zaten genel baktığınızda dünyada bayanlarda e, voleybolda bir düşüş var e, belirli ülkeler gene e, şeylerini koruyorlar çizgilerini koruyorlar ama Birçok ülke e, geriye çekildi e, İyi oyuncular bulamıyorlar e, Bulunan iyi oyuncuları da kulüpler kaparak e, işte e, biraz önce söylediğim gibi Sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye, Rusya, Azerbaycan üçlüsü e, Kupalara damgasını vurdu Şimdi e, düşünün e, Avrupa Kupası'nda e, Avrupa'da 3 tane önemli kupa var Bu 3 önemli kupada 6 tane Türk takımı var Altı tane Rus takımı var. Onun dışında bir Azerbaycan, bir Fransız, bir Polonya ekibi kaldı. Yani bu zaten bize neyin ne olduğunu açıkça gösteriyor. Ama biz bundan hoşnutuz. Yani Avrupa'nın zirvesine damga vurmak voleybolumuz açısından çok güzel. Tabii ki bunun da bir maliyeti olduğu muhakkak. Peki e, tamam. ben erkekler voleybolundan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü kadınlar bayağı atakta idi bu konuda e, son yıllarda. En son hatırladığımız erkeklerde de arkasın bir e, şampiyonluk mücadelesi olmuştu. Geçen sene Halkbank'ın Sev Kupası'nda e, mutlu sana ulaşması. Evet yavaş yavaş erkeklerde de e, Türkiye Voleybolu herhalde bir atılım içerisinde kadınlardaki atılımı örnek mi aldılar acaba diye bir... Soru sormak istedim. Şimdi tabii bunlar e, biraz farklı değerlendirmek lazım. Biraz önce söyledim kadınlarda voleybolda bir düşüş yaşıyoruz ama erkeklerde e, böyle bir şey yok. Takımların hepsi istim üzerinde e, çok iyi oyuncular var dünyada ve bu oyunculara sahip olan kulüplerde e, zirvede kendilerine yer buluyorlar. E, gerçekten erkek voleybolu bir başka oynanıyor yani. E, kalite olarak güç olarak e, Çok daha Farklı bir boyuttalar onlar Ama e, tabi bunların arasına Erkeklerde bizim girmemiz Çok kolay olmuyor çünkü Neticede bu bir yatırım meselesi e, Halkbank Ve Arkas e, Bunları iyi yatırımlar yaparak Açtılar e, Ama tabi diğer kulüplerimizin de Aynı şekilde gelmesi lazım İşte Fenerbahçe'nin Challenge Cup'ta e, şampiyonluk kupasını getirme olasılığının çok yüksek olması da e, bunun güzel bir göstergesi. E, biraz daha e, sponsorlarımız voleybola ilgi gösterirlerse biraz daha kesenin ağzını açabilirsek e, bizler erkeklerde de varlığımızı daha çok hissettireceğiz. Şimdi e, iki takımla zirvedeyiz. E, aslında belediye de ucu ucuna kaybettik. Keşke onlar da e, kazanabilseydi İstanbul Büyükşehir Belediyesi o zaman Çalışkap'ta e, bir Fenerbahçe İstanbul Büyükşehir Belediyesi finali izleyecektik ki bu tadına doyum olmayacak e, ama yine de her şeye rağmen erkeklerin de adım adım yukarıya çıktığını ama bunun yeterli olmadığını da belirtmemiz lazım ben şunu sormak istiyorum aslında e, aklıma geldi için şu anda şunu sor, sorasım geldi diyeyim Çalınış e, kupası var, SEV kupası var e, Bu tür alt kupalarda sürekli zirveye oynayan, sürekli şampiyonluk elde eden bir takım mı sizce daha e, Türk voleybolu için hayırlıdır? Yoksa şampiyonlar ligine sürekli katılıp ama Final Four'a kalamamak mı sizce daha uygun olabilir? Çünkü e, baktığımız zaman Çalınış kupasındaki rakiplerin seviyesinin biraz daha düşük olduğunu siz de kabul edersiniz herhalde Doğru söylüyorsun. Ee, Challenge Kupasının seviyesi biraz düşük ama Sev Kupası böyle değil. Hı hı. E, çünkü biliyorsunuz, Şampiyonlar Ligi'nde e, gruplardan e, çıkam yukarıya çıkamayan yani e, 16'lı pleyofa çıkamayan takımlar e, dördü Sev Kapa'ya gidiyorlar ve oradaki takımlarla mücadele ediyorlar. Yani e, ilk iki kupanın değeri biraz daha farklı e, Challenge Kupasına oranla. Ama tabii Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok üst düzeyde voleybolun oynandığı bir ortamda mücadele etmenin görsel zevki, keyfi çok daha farklı. Oralarda olmak tabii ki bizim için çok daha önemli, çok daha iyi. Geçen sene biliyorsunuz Arkas dörtlü finale kalmıştı. Şimdi Halk Bankası bunu başardı. İnşallah onlar daha da yukarı çekecekler başarıyı. Ee, tabii ki e, Şampiyonlar Ligi'nde üst turlarda olmak, playoff turlarına katılmak, hatta dörtlü finallere ulaşmak hepimizin hedefi olmalı. Ale Bey, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınızla. Programımıza katıldığınız evet. için, zamanımızın sonuna geldiğimiz için e, bitirmek durumundayız. Keşke i̇lerleyen, daha evet, İlerleyen programlarda, Mart'ın sonunda özellikle Tekrar görüşmeyi diliyoruz sizle. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi yayınlar sağ olun, diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar size de. Evet programı böyle bitiriyoruz. Ee, Twitter.com Taksim Efektif programın tekrarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ben Volkaner. Ben Utku Göker Küçük. Haftaya görüşene dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Efektif Pastan